mmm -hmm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve Cennete giden yolun engellerinden söz ederken rezalimiz, dünyayı yoğun bir şekilde ele alarak içinde yaşadığımız ve cennete gitmek için içinde bulunmak zorunda olduğumuz dünyaya karşı hangi tedbirlerle yaşamamız gerektiğini farklı örneklerle bize dile getirdi. Şimdi bir soru soracak. Bu soruya da cevap verirken yine devam edecek. Konumuz içinde bulunmak olduğumuz, zorunda olduğumuz bu dünya hayatını sorun olmadan, dikenli ve bizi rahatsız edici bir seviyeye dönüştürmeden nasıl değerlendireceğiz Konumuz bu problem bu. Simlah Feinkı ile söyleyecek olursan E isse Kadık alemlebi Yusallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? ruhbaniyetu ummati elculusu fil mesacidi ve fihi zecrun an etferredi peygamberimiz buyurmuyor mu benim ümmetimin ruhbanlığı benim ümmetimin ruhbanlığı mescitlerde oturmaktır Mesci <gülüyor> mescitlerde oturmak da İnsanlardan kopmamayı, insanlarla bir arada olmayı gerektiriyor. Çünkü mescitte tek başına oturursan olmaz. Muhakkak insanlar gelip namaz kılacaklar. Ee, yani biz bir uzletten söz ettik. Gazali uzlet yapılabileceğine dair bir sinyaller verdi. Belli çeşitlere ayırdı uzleti. Şunun için böyle, bunun için böyle dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin ruhbanlığı Camilerde oturmaktır diyor. Camilerde oturmak insanlarla beraber olmak demek. Bu bir çelişki değil mi soruyor Gazali. Burada biz önce ruhbanlık ne demek onu bir yorumlayalım. Ruhbanlık daha çok Hristiyanlıkta gelişmiş bir uygulamadır. Dünya nimetlerinden el etek çekmek demektir ve daha çok da evlenmeyerek kadınlardan uzak durarak yaşamak demektir. Hristiyanların özellikle din adamları, hani papazlar, işte kilisenin adamları bu şekilde Allah'a daha yakın olacaklarını zannetmişler. Kur'an'ımız çok net bir şekilde biz onlara böyle bir şey emretmedik buyuruyor. İyi görünüyor. Yani evlenmeden işte kalın giyinerek, kaba giyinerek, yani modern giyinmeden diyelim. Pahalı şeyler giyinmeden, sofralara lüks şeyler koymadan bir hayat yaşamayı düşünmüşler. Daha takva oluruz diye. Allahu Teala da biz onlara böyle bir şey emretmedik buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte benim ümmetimin ruhbanlığı camilerde oturmaktır, mescitlerde oturmaktır buyuruyor. Yani o Hristiyanlardaki ruhbanlık bizde yoktur manasında bu. Ee, Gazali'nin izin verir gibi olduğu uzlet hayatı, insanlardan ayrı yaşama hayatı ise bir tür ruhbanlığa benziyor. Bir çelişki yok mu diye Gazali soru sorulursa ona diyor Şimdi Cevabımız şudur. Enne zalike fi gayri zamanil fitneti kema Yani fitne zamanında değilsen bu hadis bu sana böyle tavsiye ediyor. Benim ümmetimin ruhbanlığı camilerde oturmaktır sözü fitne zamanında değilsen. Fitne ne demek? Yani her şeyin birbirine karıştığı, insanların dinini, imanını, namuslarını, canlarını korumak zorlandıkları bir karışıklık zamanı demek. وَاَيْضًا فَاِنَّهُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُخَالِتُ النَّاسَ وَلَا يُدَاخِلُونَ Evet. Bizim e, tavsiyemizde de zaten bizim yani uzlet tavsiyemizde camide oturmak, insanlarla bir arada olmak vardı ama insanların sıradan seviyesiz işlerine karışmamaktı bizim hedefimiz. bir بِالشَّخْسِ mahum Şahıs olarak, beden olarak insanlarla beraber durur. وَفِالْمَعْنَا مُنْفَرِدًا anhum Ama ruh aleminde insanlarla ilgisi yok. Ne demiştik burada? Her düğüne, her cenazeye katılmayarak. Hoş geldin, Allah razı olsun güle güle deyip Rabbinle sonra baş başa kalarak insanlarla beraber bulunuyorsun, İnsanlar seni sürüklemiyorlar. Bu kıvama izin vermiştik zaten diyorum. Bu da o المعني في العزله والتفرد الذي نحن في bizim anlatmaya çalıştığımız inzilat ve teferrut yani tek kalma insanların içine karışmamak dediğimiz şey bu düzeydeki olandır. El la teferrud bil mekan Zaten ben mekan olarak çekip dağlara gitmeyi zaten tavsiye etmemiştim. İnsanlardan yüz kopmak bizim bahsettiğimiz şey değil ve fehfehem zalika rahimekallah. Allah sana rahmet etsin bunu iyi anla. Ve fihi yekul İbrahim ibn Adhem rahimehullah. İbrahim Ni'adhem İbrahim ibn bu konuda diyor ki İbrahim ibn Adhem 161 yılında vefat eden tasavvuf dünyasının meşhur isimlerinden Birisidir Allah dostu bir zattır. O diyor ki, kün vahiden cemiyen kendini toparlamış bir adam ol. Omin Rabbike daunsin Rabbinle teselli bulan bir adam ol. Omine nesi vahşiyen insanların içine karışma. Ama insanlarla beraber ol tabi. Fakat kendi başına yeterli ol. Kendi kendine yeterli ol. Birileri olmadan yaşayamıyorsun gibi zannetme bu hayatı. Ve ile evet Gazali şimdi devam ediyor. Diyecek olunur olurlarsa femetequlu fi medaris ulema'i'l ahireti ve ribatati's sufiyye saliki tarik'i'l ahireti ve'l kawn fiha. Şimdi bir soru sordu. Bu soru çok önemli. Pek çok Müslüman şimdi vakıflara gidiyor. Bir alimin, bir hoca efendinin, bir müftü efendinin derslerine katılıyor. Şimdi diyor ki, peki ne diyorsun? Alimlerin, hem de ahireti anlatan alimlerin derslerine katılalım. Sonra da ahiret işleriyle ilgilenen sufilerin, yani tarikat ehlinin meclislerine katılalım. Buna bir şey diyor musun? Soruyu gazali, böyle diyen olursa. Bu soruyu izah etmemiz lazım. İki şeyle önce ayrıntı getirelim. Bir, Gazali burada bir deyim kullanıyor. Bundan 900 sene önce. Not ediyoruz bunu. Ne diyor? Ulema'il <gülüyor> ahireti. Ahiret alimlerinin dersleri diyor. Ahiret alimleri. Ahiret aliminin karşısında hangi alim var? Dünya alimi var. Demek ki eskiden de unvan için, akademik kimlik için, force için, vakfı ele geçirmek için çalışan alim varmış. As Sufiyeti, saliki, tarik ahireti. ahiret yolunda ilerleyen sufilerin ribatları, yani tekelleri demek. Oralara gidelim mi? Ne diyorsun? Soruyor. Yani o biz ahiret aliminin dersine katılsak, ahiret aliminin dersinde insanların içine karışmış, kendimizi harcamış olur muyuz? Ahiret tasavvufunun tekkesine katılsak, insanların içine karışıp kendimizi kaybeder miyiz? Demek ki dünya tasavvufu da varmış. Dünya alimi de varmış. Nasıl oluyor? Derslerinin Allah diyor, peygamber diyor ki bölümü yüzde on, yüzde sekseni ben diyorum, o diyor, o dedi. Ben ona cevap verdim, kıracağım onun kemiklerini, onun kitabını okumayın. O yanlış, o şehit değil. Onun bunun dedikodusu, hamam muhabbeti gibi muhabbetlerin yapıldığı alim dersi de olabilir. Adı Riyazu Salihin'dir ama salihlerden çok fasıklar konuşuluyordur orada. Adı tarikattır, sufidir ama holdingtir. Ahiret içindir, dünyadaki fasıklar gibi iyi biçiyorlardır. E onun da adı tarikattır. Demek ki Gazali'nin zamanında bile dünya alimi ahiret alimi diye bir ayrım varmış. Dünyalık tekke, ahiretlik tekke diye tekke varmış. Diyelim ahiretliğini bulduk, buna katılalım mı ne diyorsun sorusuna cevap veriyor. Fe'lem, bilesin ki ان تلك الطريقه المسله في هذه في هذا الشان لعامة اهل العلم والاجتهاد وذلك ان جمعت المعنيين والفائدتين اللتين احداهما العزه عن الناس والتفرد عنهم بالصحبه والمخالطه والمزاحمه في امورهم Ben de zaten sana bunu tarif ediyorum diyor Gidip ahiret aliminin derslerine katılırsan, ahiret tasavvufunun tekkesine girersen, e zaten hem uzlet yapmış olursun, yani insanların kaba işlerinden karışmış olursun, hem de ibadet için bir iş yapmış olursun ve dünyalığında olur. Bu tam tavsiye edilecek bir şey. Bu birinci maddesi. Yani sen böyle bir yer bulduysan bunu kaçırmayacaksın. Bu uzlet işte. Mübarek bir üzlet, alimin dersi. Ahiret ama Allah konuşuluyor, peygamberi konuşuluyor, fıkıh konuşuluyor. Dünya dedikodusu yok. Haber bültenlerinin tekrarı yok orada. Bir tasavvuf tekkesi bulmuşsun, sana sürekli zikrullahı anlatıyor. Ruh terbiyenle meşgul oluyor. Onun bunun gıybeti, dedikodusu, ömür tarikatın yanlışları filan böyle konular yok orada. Karıştırmıyorlar. Kimsenin bütçesiyle, kimsenin mutfağıyla ilgileri yok. Kimsenin siyasetiyle ilgileri yok. E böyle bir tarikat mübarek bir yerdir. Bu iki nedenden dolayı buna katılman lazım. Birincisi zaten uzlet, uzlet bu işte. Bir dağ başına da uzlete gitseydin riyaz Salih'in okuyacaktın sen. E alemin dersine gittin gene riyaz Salih'in okuyorsun. Çok güzel. E, ikincisi. neyin ikincisi? Sana bir âlimin, ahiret âliminin sohbetine gideyim mi diye sorarsan vereceğim cevabın iki nedeni var demiştik. Birincisi uzlet zaten odur. İkincisi de el-müşâreketu <gülüyor> ma'hum fi cüm'ihim ve cemaâtihim ve teksir-u Onların o ders halkasına katılıp oradaki ders halkasını, öbür tekkedeki zikir halkasını çoğaltmak e, İslam'ı büyütmektir. Sen cihat da etmiş olursun böylece. Fetahsul selametul latihi lil munferidin. Böylece bir dağ başına çekilmiş gibi kendine bereket oluşturursun. Karın olur bu işten. Vel hayrul kesir elledi huve li Aynı zamanda bütün Müslümanlar da güçlenmiş olurlar. Bir alimin dersine beş kişi katılıyor Riyaz Salih'in okuduğunda. E, İslam'ın bir gücünü temsil ediyor. 50 kişi katıldığında o köyde daha fazla güçleniyor İslam. Riyaz-ı Salihin dersleri statlardaki kalabalıklardan fazla olduğu zaman İslam daha güçlü demek. Eğer alimlerin dersleri, meşayihin, zikir meclisleri, eğer statlardaki kalabalıkların altında kalıyorsa müminler garip o zaman. E demek ki sen daha başına çekilip de köyündeki yazlığında Zikir yapacak olsaydın evet tek başına Rabbinle baş başa kalma selametin olacaktı ama burada bir de İslam'a katkın oluyor. İslam'a katkın oluyor. Küfür rahatsız oluyor, şeytan çıldırıyor Müslümanlar. Para yok, pul yok, menfaat yok, oradan bir yere tayin edilmek yok, ihale kazanmak yok. Allah için her perşembe günü sen derse geliyorsun, salı günü zikir meclisine gidiyorsun e bu İslam'ı güçlendiriyor. Dolayısıyla ecir kazanıyorsun. <gülüyor> Böylece sen bunu yaparken insanların buradan bir hazırlık, ahiret hazırlığı yapıyorlar, bereket oluyor, birbirlerine nasihat ediyorlar, yanlışlarını düzeltiyorlar. Yani alimlerin meclisine, tekkelerdeki zikir meclislerine katıl muhakkak ve saral keun fiha aadla tariqin ve ahsana halen ve eslema sebilin böylece bu meclislere katılmak en güzel yol en güzel tavır ve en iyi tutum olmuş olur bunu yaparsan ve hada yani اقامه اكثر العارفين بين الناس bunun için ariflerin pek çoğu insanların içinde kalmayı tercih etti Arif kelimesi, Allah'ı bilen, ahireti anlayan adam demektir. Arifler, arifler demek. Allah'ı bilenler, men arafa nefsehu, arafa rabbehu, kaidesinden geliyor bu. Şimdi işte her tarikatına göre arif adam deniyor? İnşallah. i̇nşallah, Lafla oluyorsa inşallah. Amin, amin. Bu asıl işte İbrahim İbni Edhem. Rahmetu b'ali ariflerdendir. Fudayl bin Uyad ariflerdendir. Ebubekir bin Varak ariflerdendir. Yani Allah'ın dostu dünyanın derdini anlamış, dünyayı çözmüş adamlar demek. Bunlar niye daha başına çekilmediler? Kalalım burada da birisine bir hadis öğretiriz, öbürüne abdesti öğretiriz, öbürüne bir tesbih öğretiriz diye dert ettiler. Onun için Ariflerin çoğu şehirlerde yaşadılar. Linfehim liibadillah taala fi babid din. Din konusunda Allah'ın kullarına bir faydamız olsun düşündüler. Ve qilleti azahum. İnsanlara da bir zararımız olmuyor zaten ve muşahedetil halki li adabihim ve husne rusumihim li yaqtedu bihim. İnsanlar onların eee edeplerini ve adetlerini, tavırlarını görsünler, onları taklit etsinler diye düşündüler. Fe inne lisane'l hal afsah min lisanil mekal. Altını çiziyoruz bunun şimdi. Lisani hal ne demek lisan hal? Hal pozisyon demek. İlmi hal diyoruz. İlmi hal kitabı diyoruz. Yani insanın günlük pozisyonlarına ait ilim demek. Lisan dil Lisanu'l hal hal dili. Hal dili. Yani insanın tavırları. Tavırlarınla konuşmak. Merhametini elinle, dilin elinle, gözünle, organlarınla göstermek, cömertliğinle göstermek. Bu lisani hal, afsahu min lisanil makal, Sözle konuşmaktan daha etkilidir. Bir hoca efendinin Vazında Allah'tan korkun, günah işlemeyin demesi de bir etkilidir şüphesiz. Bundan daha etkilisi 10 senedir onu yaşadığı mahallede görenlerin Allah'ı görüyor gibi, peygamberi görüyor gibi ona bakmalarıdır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi kullarından bahsederken Allah'ın görüldüklerinde Allah'ı hatırlatanlar diyor. Haşa Allah'a benzediğinden değil. Ama adam 10 senedir burada oturuyor. Onu görünce ya cenneti hatırlıyorsun, ya cehennemi hatırlıyorsun. Ya aklına namaz geliyor, ya takva geliyor. Haramlardan korkmak geliyor, gözyaşı geliyor. E bu adamın tavrı, lisani hali bir saat konferans vermesinden daha etkili. İnsanlar konuşanların üzerinde çelişki gördüklerinde hiç etkilenmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ashab-ı kiramı niye dinledi insanlar? Çünkü konuştuklarıyla tavırları arasında çelişki yoktu ondan. Fa sarad zalika ehsen ve Böylece onların ariflerin, Allah'ın dostlarının insanların içinde bulunması en güzel tedbir oldu. Yani dini anlatmak bakımından İlim ve ibadet bakımından en güzel örnek oldu. Bunu bir de şöyle düşününüz. Yani namaz kılmayı bir saat bir çocuğa tarif ediyoruz. Veya yeni Müslüman olmuş, yeni tövbe etmiş birine bir saat şöyle rükû olur böyle olur diyoruz. Birisi de kalkıyor iki rekat namaz kılıyor onun önünde. Rükû yapıyor, secde yapıyor. Bir secdeyi yaparak göstermek bir dakikadır anında herkes onu taklit eder. Öbür türlü oturuyorsun, anın burnun ve iki elin ve dizlerin ve ayak uçların yere temas edecek diyorsun. Bunu böyle tarif etmek bilimsel başka şey, oturup bir secde yaparsın, bir dakika herkes görür, onu taklit eder başka bir şey. Dil, dil etkili şüphesiz ama tavırlar daha etkili. فَاِنْ ile فَمَا حَالُ الْمُر۪يدِ مَعَ الْمُجْتَهِد۪ينَ وَالْمُرْتَاض۪ينَ اَيَصْحَبُهُمْ اَمْ يَعْتَزِلُهُمْ وَالْمُرْتَاض۪ينَ مُرْتَاض۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يُجَاهِدُونَ demek yani gayret edenler, cihad edenler demek. Bir mürit yani bir ibadet yapmak isteyen, iyi yola girmek isteyen birisi. Allah için çalışanlarla bir arada mı durmalı yoksa onlara bir mesafe koymalı mı? Ne tavsiye ediyorsun? Yeni bir soruya geldik. Böyle bir şey dersen, yani bir şey benzetmek istiyorum da inşallah gazaliye de ters düşmem. Hocalarla iç içe olayım mı? Hocalardan ders alıp uzak mı durayım? Bunu soruyor. Çok zor bir soru bu. Yani ben hocanın dediğini yapayım, yaptığını da izleyeyim mi de deniyor buna. Şimdi bakalım ne cevap verecek. Fe'lem, şunu bilesin ki, اَنَّمُمْ اِذَا كَانُوا سَابِت۪ينَ عَلٰى رُسُومِهِمِ الْعُولَى Onlar ilk tavırlarına devam ediyorlarsa ilklerin tavırlarını sürdürüyorlarsa vesireti mil mervuseti an selefihim selefi salih'ten nakledilen güzel ahlak onların üzerinde varsa fehum Onlar, onlardan daha güzel Allah için kardeş bulunamaz ki onlarla beraber ol ve achabın ve ağıvanın, Allah'ın ibadeti Teala. Allah ibadet konusunda en güzel arkadaş, en güzel yardımcı onlardır. Fıla, tesmük onlara uzla ve tefurdun. Onlardan hiçbir şekilde kopamazsın sen. Yo, onlarla beraber ol. Ve in de me, mesele them, ma tesmug men zehadi Lübnan ve geyrim. En منهم cemaatatin yetaavununa alal bir ve't takva ve sabr. Bu bahsettiğin insanlar hani önceki derslerimizde Lübnan dağındaki şeyhler ıı, tasavvuf erbabı diye bir şey zikretmişti. Yani daha çekilmiş Allah'tan başka dertleri yok, yemiyorlar, içmiyorlar, orada kuru ot yiyorlar ama şehir insanına karışmıyorlar. Bunları nasıl iyi gördüysek, senin köyünde öyle bir hoca varsa, o hoca da sana ashab kiramı anlattığı gibi yaşıyorsa, dünya nimetleri onu azdırmadıysa, mubahlara batmadıysa, sen onlardan nasıl koparsın? Allah senin ayağına göndermiş en güzel yardımcıyı, en güzel örneği diye kabul et. وَاَمَّا اِذَا تَغَيَّرُوا وَتَرَكُوا رُسُومَهُمْ Ama sözleri o anlattıkları gibi değil. Ya yani, nasabigram böyleydi. Selef-i böyleydi diyor ama o kendisi başka türlü yaşıyor. İse ve hallu bir tarikatihim el-mervûse te an eslâfihim es Salihlerin onlara bu davayı emanet eden salihlerin yollarından şaşmışlarsa öyle görüyorsan onları fe el-murtâd bim mahum ke hukmih ma nas. O zaman bu senin hoca efendi dediğin, alim dediğin Şeyh dediğin adam sıradan bir insan artık. Sadece din anlatıyor, başka bir özelliği yok. Yelzemu zaviyetehu ve yekupu lisanehu. Bu da ne yapıyor? Ee, oturmuş, sadece e, evinde oturan, tekkesinde oturan, ağzını mühürlemiş, konuşmayan birisi. Ve üşşarikihum fi hayratiyim. İnsanlar hakkında ne demişti? İyi şeylerde onlarda bulunursun, kötü şeylerini bırakarsın. Şimdi de. Bunları ne yapıyorsun? Hocadan ders alıyorsan al. Ve ucehanebu fi sair ahvalim afatim diğer işlerinden bırak onu. Bırak uzaktır. Ve yekunu huwa fi uzdete min ahli'l uzdete munferiden alil munferidin. Sen böylece bir tür inzivete çekilmiş olursun. Şimdi soru soralım. Hocalarla bir arada durayım mı?" dedi. Hocaları ikiye ayırdı. Baktığın zaman sana ashab-ı kiramı hatırlatan hocalar, İmam-ı Azam'ı hatırlatan fıkıhçılar, öbür türlü konuştuğu gibi olmayan adamlar. Niye bize toptan demiyor? Allah'ın belalarından uzak dur. Müslüman, hocasız olamaz ki. Birisi namaz kıldıracak muhakkak. Birisi çocuklara fıkıh öğretecek, ilmali öğretecek. Dolayısıyla Müslüman seçici olmak zorunda. Madem hocalar bozuldu, Allah'ın belaları deyip bırakıp gidersen esin zaten şeytanın ağına düşeceksin o zaman. Yani ilaç var eczanede. Bu ilacı satan da hasta. Bari almayayım bir ilacı demiyorsun ki. Onun hastalığı ona ben ilacımı alayım diyorsun. E, hocaların keşke ashab-ı kiramın izinden e, selef-i salihinin izinden gidebilseler de hem ders alsak onlardan hem eteklerine yapışıp onlarla beraber olsak. Bu olmuyorsa o zaman olduğu kadar onlardan ilimlerini alır, gerisini bırakarız. Burada da ben bir ilave yapmak istiyorum. Gazali bunu hocalar olarak diyor. Bizim asrımızda artık hocanın yerine bir vakıf, bir medrese aldı. Münferit bir hocanın peşinden ilim öğrenilme oranı düştü. Gitgide de düşmeye devam ediyor. Bir ekol oldu. Yani bir hoca var filan vakıfta devam ediyor. Ya da Müslümanlar bir alim... Böyle her türlü peşinden gidilecek bir alim bulamıyorlar. 10 kişi birleşiyor bir dernek, bir vakıf, bir sivil toplum oluyorlar. Bu dönem sivil toplum dönemi. Şimdi bu soruyu Gazali'ye biz vakıflardan, derneklerden hangisine gideyim diye sorsaydık. Ne diyecekti bize? Gittiğinden sabahtan akşama kadar eğer o vakıfta hep Allah ve peygamberi konuşuluyor. Gıybet yapılmıyor, dedikodu yapılmıyor, senin da gözleri yoksa suistimal edilmiyorsa yani oradan birileri geçinmiyorsa git orada hem dinini öğren hem yat kalk çıkma oradan bir daha. Orası Ashab-ı Suffa gibidir diyecekti bize. Yok öyle değil de dersten sonra hadi şimdi herkes para toplasın bakalım öyle tık parası vereceğiz bilmem ne diye iş paraya dökülüyor. İş orada ticarete dökülüyorsa yani oradan sen dersini gör kaç git uzak dur oradan. Diyecekti Gazali bize rahmetullahi aleyh. Yani burada hocalar diyor, şimdi hocaların yerini sivil toplum çalışmaları aldı. Bu kuralı biz sivil topluma bu sefer uyarlayacağız. fe'in <gülüyor> kulte eğer diyecek olursan yeni bir soruya geçiyoruz. fe'in ihtara hâdel muştehidül murtadu an yakuj min beynim ilâ mekânin âkâr ni salahin yara'u fi nefsî ve tecennüb-i âfetin tedhülü <gülüyor> fi fî Şimdi biz bir hoca bulduk veya bir tekke bulduk fakat burada bir yeni sorun çıktı bu bizi alıp başka bir yere götürmek istiyor yani burada bu iş olmuyor gel şurada bir vakıf kuralım gel şurada bir medrese kuralım gibi hem çalışkan başarılı ashab-ı kiramın yolunu gösteriyor İmam-ı Azam'ın çizgisinden gidiyor yani müştehitlerin çizgisinden gidiyor çalışkan insan bu zaman ne tavsiye edersin bize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 o tekkelerin ve medreselerin dışındaki yerler çıplak çöl gibidir. Teduuru fihi fursanu şeyatiğini askeren askeren. O çölde şeytanın askerleri doludur. Her yer askerdir. Ve teslubu hu ev teste siruhu ya onun el üzerindekini çalar misal veriyor tabi. Ya da esir eder götürür. Ve kef halu ida xaraj ile sahra. İnsan böyle bir askerlerle, gorsanlarla dolu çöle çıktığında ne düşünüyordur? وَتَمَكَّنَ الْعَدُوُ مِنْهُ مِنْ كُلِّ canib Her tarafını kuşatıyorlar seni, yol kesiyorlar. يَعْمَلُ ف۪ي مَا Vuruyorlar, kırıyorlar, istediğini yapıyorlar. فَإِذَا لَيْسَ لِهَذَا illa إِلَّا hasin hasin. Böyle bir durumda askerli olmayan, silahı olmayan, ordusu olmayan birisi ne yapacak? Kaleden çıkmayacak hiç tek başına sahraya açılırsan yol kesiciler seni orada parçalarlar. Wa amma erculu'l kaviyyu'l basir allazi la taglibu'l a'da. Ama adam kendine güveniyor, korumaları var vesaire. O çıkıp gidebilir sahrada. Vuruşuruz gerekiyorsa biz kendimizi koruruz diyor. Wa stava 'indehu'l hisnu's sahra. Adamın ordusu varsa, zırhlı aracı varsa Ha sahradaymış, ha kaledeymiş. Onun için bir şey değişmiyor. فَلَا خَهُفَ عَلَيْهِ اِذَا خَرَجَ غَيْرَ اَنَّ الْكَوْنَ فِي الْحَسْنِ اَحْوَضُ عَلَى كُلِّ حَالٍ O adam için bir sıkıntı yok. Yani benim de korumalarım var diyor ama kalede dursa gene daha iyi. Neyine gerek sen? Dur kalede başını belaya sokma. Kör bir kurşuna gidersin deniyor yani. Belki öyle olabilir ve ızla yuğmen min ve yani kör kurşuna karşı güvenli değil. Bagatat kör kurşun demek. Yani bir yerden gelir seni vurur bir kurşun veya arkadaşlarından biri arkadan vurur seni. Kaleden çıkmasan neyine gerek? Neyi benzetiyoruz? Ya alimlerin Bizim buradaki alim başka bir yerde bir tekke açıyor, medrese açıyor. Oraya mı gideyim, taşınayım mı oraya, ailece oraya taşınalım mı? Sorusunu örneklendiriyor. Kalede muhkem yaşamak var, sahrada yaşamak var. Alemin medresesi bir kaledir. Tekke bir kaledir. Orası varken niye sahraya çıkacaksın sen? Bu Eğer bunu anladıysan ne demek istediğimi anladıysan felkaunu ma'a rijalillah Allah adamlarıyla bulunmak ve sabru ala meshakkatis bu tiplerin yani Allah'ın adamı dediğimiz görülünce Allah'ı hatırlatanlar hadisi şerif okutanlar ilmuhal okutanlar bunlar beraberliklerinde meşakkat olsa da evlalil murtazi ve talibil hayr bikulli hal Allah için hayır isteyen ve nefsiyle mücadele etmek isteyen için daha iyi bunlar. Tıpkı kalede bulunmak gibi. Yani ne demek? Evet, Hoca Efendi'nin medresesi var, vakfı var ama ya pahalıya mal oluyor bu. Oraya gidiyorsun sıkıntı oluyor vesaire. Ama sen her halükarda kör bir kurşuna gitmemek için... Kötü bir arkadaşın seni sürüklememesi için bir yere tercihin, alimin, medresesi, şeyhin tekkesi olsun. وَاَنَّ لَا مَانِعَا لِلْقَو۪يِّ الْبَالِغِ مَبْلَغَ الْاِسْتِقَامَةَ an الْتَفَرُّدِ minhum. Yani evet bu düşlü dediğimiz adam tek başına da kalabilir. Tek başına kalmak da haram değil, günah değil. Ama sana tavsiyem böyledir. Biz bunu şimdi nerede uyarlayacağız? Şurada uyarlayacağız. Evde biz riyazu sari'n okuyabiliriz. İlmuhal okuyabiliriz. Eşimizle, çocuklarımızla, kardeşlerimizle huzur içerisindeyiz. İbadetlerimizi yapıyoruz. Fitneye düşmüyoruz. Bunda bir sakınca görüyor mu Gazali? Görmüyor. Serbestsin. Bunu yapabilirsin diyor. Peki. Daha iyi ne tavsiye ediyor? Daha iyi tavsiye ettiği şey sen gene bir medreseye git diyor. Bir şeyh efendinin bulunduğu bir yere git. Ricalullah Allah'ın adamı olanların yanında dur sen gene. Ne yine gerek? Çünkü dış enerjin daha güçlü olur yani sürekli takviye alırsın. Tavsiyesi böyle. Falem hadi cümlete ve teamel Bu dediğimi iyi anla, güzel düşün kazanırsın ve teslem kurtulursun. İnşaAllahu Teala. Peki yeni bir soruya geçtik. Finkiyle çok önemli bir soru. Bu paragrafa işaret koyuyoruz. Olağanüstü güzel şey söylüyor vesaire. Şimdi bak. Ne konuşuyoruz? Bit kenara çekilmek. Kimseyle uzak dur. Bu fitne zamanındayız. Otur evimizde oturalım. daha çekilelim. Diyelim mi? Yapalım mı? Sorusuna dolaylı dolaylı cevaplar verdi. Haramdır yapamazsın demedi. Şartlar getirdi, birinci kademe, ikinci kademe, şu adama göre, bu adama göre dedi. Şimdi bir soru soruyor, hani çapraz sorgulama diyorlar ya, yani bir soru soruyorsun, mesela filan yerdeki şu işi yaptın mı diyorsun, yapmadım diyor. Dün neredeydin diyorsun, başka yer diye oraya adres veriyorsun, çapraz bir soru seni tuzağa düşürüyor. Şimdiki sorusu çapraz bir soru tek kalmaya karşı keskin bir cevap vermedi. Ama şimdi diyor ki, finkiyle eğer diyecek olurlarsa, fma tekulu fi ziyaret el fi Allahı azza Allah için kardeş olduklarımızda ziyaretleşmeyi yani bir arada muhabbet etmeyi ve muvasalet el-ıhbebi bitteleği ve tezkar tezakir yani biz Allah için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizle karşılaşmayı, bir araya gelmeyi, onlarla muhabbet edip zikirde bulunmayı ne tavsiye ediyorsun? Bu bir çapraz soru. Çünkü sürekli kaç derstir bize rüzletten, halvetten, yalnız kalmaktan söz ediyor. Haftada üç tane arkadaşını ziyarete kalkıp, İstanbul'dan kalkıp sen Sivas'a bir arkadaşı ziyarete gitmeyi soruyor şimdi. Farz değil, akrabalarından biri değil. Sadece beraber Riyazu Salihin hatmetmişsiniz. Sonra o Sivas'a taşınmış. Diyarbakır'a taşınmış. Aradan iki sene geçmiş. Sen çoluk çocuğunu alıyorsun. iki gün onlara ziyarete gidiyorsun. Anayı babayı ziyarete gidiyorsun. O da bir daha hafta geliyor sana. Yani bu bir vakit zayiatı. Hani insanlardan uzak duracaktık. Şimdi cevap bahsettiğimiz ve ilmine hayran olduğumuz gazali yönümüze getiriyor. Ne diyor? Fe'lem. Bilesin ki en ziyarete fi Allah için kardeş olduklarını ziyaretleşmek min ibadetillahi taala. Allah'a ibadetin cevheridir. Cevherlerindendir ya da. Cevher ne demek? Öz demek. Bu cümlenin altını çiziyoruz. Enne ziyaretel ikhvâni fîllâhi teâlâ min cevâhir ibadetillâhi teâlâ. Allah yolunda çay içmek için bir arada geldiğimiz kardeşlerimizle biz cevher bir iş yapıyoruz. Sıradan bir iş de değil. Demek ki kıyamet günü haccetmiş, umre yapmış bir nafile olarak bir Müslüman ne kadar e, beni getirin haccımı melekler, nerede benim nafile haçlarım der gibi biz çay içmek için bir araya gelmiştik ablalarla, abilerle. Nerede bunlar? Hani bizim çaylar diye arayacak. Ya çay içmek de bir iş mi? Tabii Allah için bir araya geliyoruz biz. Evde herkes çayını içer. Allah için bir araya geldik. Muhabbet ediyoruz, gıybet haram diye yapmıyoruz. Birbirimize dünyevi e, imkanlarımızın forsunu, şovunu yapmıyoruz. Gıybet etmiyoruz, nemime yapmıyoruz. E, basit bir menfaat paylaşmıyoruz. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Nasılsın? Şu kadardır görüşmedik. İyiyiz. Sen ne ders okudun? Biz ne ders okuduk? Nereye geldiniz? Nasıl? ibadetlerinde rahat mısın? İyi misin? Başın ağrıyor mu? Saçların döküldü mü? İnsani şeyler konuşuyoruz. Haram yok sadece. Bu ne? Min cevheri Allah İbadetin ruhu bu. Ruhu. Demek ki Halvet ve uzlet için min cevahir-i ibadetillah dememişti. Olur, olabilir, olur tarafı var, şu için olur, bunun için olmaz demişti. Açtı ağzını şimdi. Çünkü müminlerin bir arada durması, Teksirul İslam, İslam'ı büyütmektir. Her mümin bir dağ başına çekilirse, İslam erir. İslam erirse Allah'ın İslam gönderme maksadı yeryüzünden. Kayb, kaybolmuş olur. Nauzu billahi teala. Ve fiha'z-zulfe'l-kerime ila Allahu azza ve cel. Bu ziyarette müminlerin birbirini ziyaretinde Allah'a yakınlık vardır. Ve ma ma fiha min durubil fawaid ve salahil kalb. Bir de burada ne kadar faydalar var? Müminin kalbini takviye var. Bunları anlatmıyorum bile yani. Bunları anlatmıyorum. Yani bu cevheridir dinin, ibadetin, kulluğun. Ama daha neler var söyleyeceğim. Ama bir بِشَارْتَيْنْ Bu ziyaretler iki e, şartı yerine getirecek. Yani her ziyaret değil tabi. اَحَدُهُمَا Birincisi, birincisi ziyaretleşmek cevheridir dinin dedik birincisi el la yuxuje fi daleke ila ikthari ve lifrat abartmak olmayacak her gün her saat bir arada öyle değil abartma düzeyine geçmeyecek kalanla bir sallallahu alaihi wasallam diye bir hurairatı alıyor Allah'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu huraireyi ne buyurmuştu zür gib ben tezdet hubben hep ben de okuyabiliriz bunu ezberliyoruz şimdi zür gib ben tez dede Ziyareti azalt sevgin çoğalsın. Ziyareti azalt sevgin çoğalsın. Cep telefonu da böyle. Cep telefonu da bir ziyaret çünkü. Bir açtın mı telefon karşındaki Allahım sabır ve ya Rabbi, Ömrüme bereket ver. Çünkü senin 40 dakikada kapatmayacağını anlıyor. Yüzüne kapatsa telefonu olmuyor. Bir geldin mi kalkmıyorsun kalkış bilmiyorsun. Öbür gün gene geliyorsun. Yo, zur gibben aralıklı ziyaret et demek. Yani az ziyaret et, tezdet hubben. Az olsun kaliteli olsun. Bu hadisi şerifi, Tayali müsnedinde rivayet etmiş. Bunu unutmuyoruz. Vethani, hani iki şartla bunu tavsiye ediyorum demişti. İkincisi en tahfaza hakka Ziyaretleşmenin hakkını koruyacaksın. Nasıl abdestin şartları var. Namazın şartları var. Ziyaretin de var. Nedir? Bit Riyadan uzak duracaksın. Riyakârlık yok. Ve tezeyyünü show yapmayacaksın. Tezeyyün ne demek? Abartılı süslenmek demek. Yani bir hanım, kız Hanım bir mümin kardeşini ziyarete gidiyor. Yeni aldığı filanca elbisesini göstermek için. Ya, onu anlatmıyoruz biz. وَقَوْلِ الْلَغْوِ وَالْغِيْبَةِ Boş söz yok, gıybet yok. وَنَحْوِ زَالِكَ Bunun gibi sakıncalı şeylerden uzak duracaksın. فَيَعُودُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَخ۪يكَ الْوَبَلِ Böyle yaparsan sana da o ziyaret ettiğin kardeşine de vebal gelir. فَلَكَدْ <فَلَقَدْحُكيه> hukiye Şöyle bir hikaye. Nakledilir. Bu benzeri bir kere daha geçmişti. Dikkatli dinliyoruz. Ennel Fudayl, Fudayl İbni Ayyad var ya, وَسُفْيَهَنَ السَّوْرِ رَحِيمُهُمَ اللّٰهُ تَعَالٰى تَذَاكَرَا شَيْءًا فَبَكَيَا Bu iki Allah dostu, tasavvufunda büyükleri bunlar. Bir konuyu aralarında konuşmuşlar. Süfyan da ağlamış, Fudayl da ağlamaya başlamış. Çünkü ne konuşuyorlar? Filan ayet nasıl anladın, böyle anladım. Vah cehennemde ne yapacağız? cennete nasıl gireceğiz derken ikisi de ağlamış. Yufka yürekliler zaten. Fakale <gülüyor> Süfyan. Süfyan demiş ki ya Ebu Ali, Ebu Ali Fudayl künyesi. Ebu Ali demiş Süfyan. Arcu enna ma جلسna mecisen arja min hazel mecis. Zannediyorum ki bu kadar güzel bir toplantı hiç yapmamıştık biz. Niye ayet hadis konuştuk? İkimiz de bak rikkate geldik. Yani ağladık. Fakale el Fudeyl. cevap vermiş demiş ki: "Ma celestu mecjsen ahwafu alayye min haza. Bundan daha kaba bir meclisim olmamıştı benim." Daha kötü, korkak olduğum ben yani çok kötü bir toplantı oldu bu. Kale ve keyfe ya Aba Ali? Nasıl olur böyle demiş. Biz gıybet etmedik. Günah konuşmadık. Bir yemek yiyip fazla kaçırmadık. Ayet konuştuk, hadis konuştuk. Kale Dikkat ediyoruz, altını çiziyoruz bundan sonrasını. Elist tağmdu ila ahseni hadisik, fatu hadiseni sen en güzel sözleri seçerek konuşmaya çalışmıyor muydun? Ve ana gamdu ila ahseni ma gendi fatu Ben de en güzel sözleri seçip sana söylemeye çalışmadım mı? فَتَزَيَّنْ تَل۪ي وَتَزَيَّنْ تُلَكُ Sen bana dekor çizdin, ben de sana dekor çizdim. Biz birbirimize güzel görünmeye çalıştık. فَبَكَى Süfyan Bu sefer Süfyan'da ağlamaya başlamış. Bu ayar biraz tabii, çok ince ayar. Kıldan daha keskin bir ayar bu. Bir de bunlar kazara ağızlarından gıybet kaçsaydı o toplantıda. Biri kalp krizinden ölmüştü orada zaten. Ama biz bu bunlar gibi böyle güzel konuştuk. Bu güzel konuşmayı örneklendireyim isterseniz. Ben orada değildim. Ne konuştukları da yazmıyor zaten. Ama şunu biliyorum. Mesela Süfyan Fuda ile demiştir ki Ya Ebe Ali, Rabbimiz cennetini ne güzel yaptı değil mi? Ah biz de o cennete girenlerden olsak. O da ona demiştir ki Süfyan kardeşim dua edelim elbette Allah büyüktür, vafurdur. Herhalde bizi de kor cennetine. Bunu konuşmuşlar yani dedikleri. Ben sanaryo yazıyorum şimdi. Ama bunu böyle oğluyla kızıyla konuşur gibi değil. Fudayl bin Eyad'ın önünde konuşur gibi konuşmak için cümleleri edebi yapmış. Şirin görünüyor. Aslında bu gerekli bir şey ama. Fudayl Biniyad'ın önünde ayak ayak üstüne atıp kaval mı çalacaksın? Öyle konuşacaksın tabii. Ama ayarı yüksek adamlar olunca bunlar, bunu bile biz sadelik yerine birbirimize dekorlu konuşmaya çalıştık. Halbuki mümin sade insandır, külfetsiz insandır demek istiyorlar. Biz böyle değilsek de bunları seviyoruz Rabbim şifaatlerine. bizim ailesin. Feyeci bu. Şimdi iki şartım var dedi ya o şartları devam etti yani açıklıyor. Fecebu entekuna mujalasetike tükeli ikhwani ve mulaqatuhum. Evet. Senin ihvanınla yani Allah için kardeş olduklarınızla beraberliğiniz ala meqdari kastin fi ihtiyatin ve nazarin Yani bir ölçülü olmalı, güzel düşünceli ve latif, narin olmalı. Fala yaktopu var ki, hinezin, fi güzetik ve tefrurtik an insan. Böyle bir kardeşlik standartı ziyareti yakalayabilirsen sen e, insanlarla e, kopmak kopmamak diye bir sorun yaşamazsın artık. Valla yaudu aleike ve ale ahike bi bararin ve afetin. Ne sen ne kardeşin, bir zarar görmesin, bi bel bi xeyirin kesirin. Aksine çok faydalı, çok sevaplı olur ve nef en Çok da fayda görürsün. Vallahul bu işi başartan Allah'tır. Yani yalvar Allah'a böyle kardeşlerin olsun. Burada ben bir e, noktayı mesela hanım kızlarıma tavsiye ediyorum. Bu gazelinin bahsettiği gibi bir kardeşi olan birisi. Teheccüde kalkmalı. Ya Rabbi cennete koy beni senden arzum budur. Ama kardeşime de ömür ver. E, benden önce ahirete gitmesin bir benzerini bulamam. Aramızdaki kardeşliğimizi kuvvetlendiriyor Ya Rabbi. Bilal ile Selman nasıl kardeştilerse Ebu Derda ile Selman nasıl kardeştilerse bana da öyle bu kardeşliğimizi korut bana Ya Rabbi. Dua etmek lazım. Çünkü kıyamete doğru yaklaştıkça böyle bir kardeş bulmak zorlaşıyor. Herkes için zorlaşıyor. Evet yeni bir sorusu var. Fîn kulta, fîma ybgesûni alêl-ûzdet alêl-nas ve tefrûd ve yehûnû alayi zâlîk. Peki bana e, nedir beni insanlardan uzak kalıp e, üzdet yapmaya teşvik eden şey nedir? Niye e, bunu düşünüyorum ve bu benim için nasıl kolay bir konu olabilir? Çünkü bunu yapmak da çok zor bir şey. Arkadaşlardan kop diyorsun bana. İlkokulu beraber okuduk. Liseyi beraber okuduk. Ben onun nişanına gittim, düğününe gittim. O benim nişanıma geldi, düğünüme geldi. Babam onun babasıyla ortak. Bin tane sebep var. Ben şimdi nasıl birdenbire bırakayım bu arkadaşımı? Nasıl yapabilirim? Dağ başına çekilmekten söz etmiyor. Ne demişti? Gazali bir standart getirmişti. İnsanların içinde dur. İnsanlar seni sürüklemesin ama demişti. Bunu nasıl yapabilirim? Bana yardım et dersen cevap veriyor. Fakat, Ennalladi yuhuvunu aleike deleke selaseti umur. <gülüyor> Bu işi sana kolaylaştıracak üç şey tavsiye ederim. Ehaduha birincisi istiğraku evuqati kefi il Vaktini ibadetle doldur. Fi inn fi il Çünkü ibadet bir meşguliyettir. Sen bunu yap. Wi inn al bin min alamati iflasi insanların senin vaktini doldurmasına muhtaç olman iflas ettiğini gösteriyor senin. Yani ibadet senin vaktini doldurmuyorsa veya zikir, Kur'an okumak, ilim, Allah için bir arada duracağın kardeşlerin vakit olarak seni doldurmuyor da Ma'la yani yapılacak. Lağv, lehv yapılacak. Boş işlerle uğraşılacak. Bir arkadaş arıyorsun sen. iflas ettin. Hemen ibadet programını gözden geçir. Tamam 5 vakit namaz kılıyorsun. Güzel. E Kur'an, ilim. ilim, Demek ki çok daha işler var. Anaya babaya hizmeti, ibadet kabul et, o, o, onu yap gibi. Ve idare et nefseke kendine baktığında tetatallahu ila mülakatin nas ve kellemhem min gayri hacetin ve ciddi bir zorunret özel bir ihtiyaç olmadığı halde insanlarla konuşmaya insanlarla bir arada durmaya mecbur hissediyorsan kendini fa'lem bilesin ki en zalike bu pozisyonun senin Birisine muhtaç olma pozisyonu. Fudûlun sâgahû ileykel <el> ferâhû vel <bataru> Senin boş vaktinin olması seni bu duruma itti. Kendini çok güçlü hissettin. Vaktin boş, ibadetle doldurmadın, insani işte doldurmadın. En azından para kazanmakla doldurmuyorsun. E bu sefer boşluğu senin gibi boşlarla kapatmaya çalışıyorsun şiiri geçiyoruz. Fe o zaman izâ e'ataytel ibadete hakkaha ibadetlerin hakkını verebilirsen ve hala helâvetel münâcaet o zaman sen Allah'a yönelmenin tadına erdin demektir. İbadetlerin hakkını verirsen ve neste bi kitâbillâhi subhâne Kur'an sana dost olarak yeter o zaman ve halk insanlardan koparsın ve tahasta min suhbetihim ve kelamihim onların sözlerinden ve beraberliklerinden nefret edersin sen her şey gününü ibadetle doldurup dolduramadığına bağlı demek ve fil haber yani eskiden gelen bilgilerde kaydedilir ki en Musa aleyhisselam Musa aleyhisselam kana iza raca min el munaajat tur sinada Allah-u Teala ile münacaat yapıyordu. Yani e, Musa Aleyhisselam ona vahiy gelecek makama gidiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına geliyordu Cebrail Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam tur Sina'dan döndüğünde yestevhişü binennâs insanlardan nefret ediyordu. Niye? Allah ile bir saat önce münacaat yapmış. Ya Rabbi demiş. Allah da Kulun Musa diye ona demiş, gelip İsrail ollarından muhabbet etmek hoşuna gider mi onun bir daha? Vakana yajilu, vakana yecalu İsmayıhifi üzüneyi. Döndüğü zaman insan lafı duymamak için parmaklarını kulaklarına koyarmış, konuşmaları duymasın diye. Li ella yismaga kelamı, sözlerini duymasın diye. Vakana kelamı onun gendu fil nufur ve alpşet fi darık elvakt, k acvât hamir. O insanların sözü turistinadan döndüğünde geri geldiğinde insanların sözü eşek anırması gibi geliyormuş ona. Elbette otattan sonra. Hani bizde bir misal var hiç buna benzemiyor mu anlaşılsın diye söylüyorum. Baklavadan sonra turşu nasıl olur? O öyle de değil. Eşek anırması gibi görüyormuş insanların konuşmalarını. Evet, ne dedim? Nasıl kolaylaştırabilirim insanlardan kopup ibadetten zevk almayı sadece mümin kardeşlerimle oturmayı sana tavsiyem var. Üç şeye dikkat et demişti. Birincisi ibadetle vaktini doldur. Ve sani ikinci tavsiyem kat'ut tama'i anhum bir marratin. İşi sürüncemeye bırakma. Kökten kopar bu düşünceyi kafanda. Ben insanlara muhtaç değilim diye kesin bir karar ver. Kararın kesin olsun. Feyehun aleike emruhum o zaman insanlara takıntı yapmazsın. Li'annemen la tarju nef'ehu ve la tahafu darruhu fevujuduhu ve adamu Bir beklentin yoksa, bir korkun yoksa karşındakilerden onların varlığı yokluğu aynı olur senin için. Ama adamın parasına minnet dersen, yemeğini özlediysen adamı terk edemezsin o zaman. Ve salisu üçüncüsü tubsiru afatihim sonuçlarını onlarla bulunmanın sonuçlarını anla. Seni nereye sürüklüyorlar? Vetetadakkaru zalike bunu sürekli hatırla. Yani şu güne kadar onlarla beraberdin, seni nereye getirdiler? Vetukerriru ala kalbik. Kalbine baskı yap. Tamam bunlarla oturursam ben e ben bunlarla oturmanın sonucu olarak ibadet lezzetini kaybediyorum. Bunlarla muhabbet ettikçe Kur'an'dan zevk alamıyorum. Düşün. Ve inneha diel ezkaris selasete. Sana tavsiye ettiğim bu üç şeyi. neydi üç şey? İbadetin boşluğunu doldursun. İnsanlarla ilişkide kesin bir karar ver, kopar ve sonuçlarını iyi düşün. Bu üç şeyi yaparsan, izel ezim Bu üç şeyi, bu üç tavsiyeyi uyarlar uyarlarsan terdettik'i ansuhbetil halki ila babillahi taala bu 3 şey seni onların beraberliğinden koparır Allah'ın kapısına taşır ve teferrudil ibadeti ibadet yapmaya vakit bulursun ve habbabethu ileyke sana ibadeti ve Allah'a Allah'a yakınlığı sevdirir o zimet o kapıya o kapıya bağlanırsın sen artık. O billahi tevik ve'l Başarı da Allah'tan, koruyan da Allah'tır. Ne anlattı? Bize dedi ki cennete giderken engellerden de korunman lazım. Hani tövbeden korunacaksın. Ondan sonra tövbe edeceksin, saymıştı. Ondan sonra ilim olacak, tövbe olacak ve Afetlerden korunacaksın. Bunların birincisi dünyadır demişti. Değil mi? Dünya senin, yok. Dünya senin e, bir fitnendir demişti. İkincisi halk, insanlar senin bir fitnendir. Dikkat edeceksin. El-a'ikusselisu, <gülüyor> üçüncü engelin de eş-şeytanu, şeytandır. Yeni bir bölüme geldik bu şeytandır'dan itibaren devam edeceğiz inşallah Allahumma rhamil ghezali ve ulemâena ana selefi s-salihin ve rhamnâ ma'ahum bilutfike ve keremike ya arhamen râhimin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin Hmm.